اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا الٰى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمُ La yehunu, ve la yekdibu, ve la yehdulu. Kullu Müslüman, ala Müslüman haramun, irduhu ve maluhu ve deme. Sadqa Rasulullah ve nataka Habibullah. Aziz Müminler, okuduğum ayeti kerime de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hep birlikte. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, Bölünüp parçalanmayın. Okuduğum hadis şerifte ise, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Müslüman Müslümanın kardeşidir, Ona ihanet etmez, Ona yalan söylemez, Onu yüzüstü bırakmaz, her Müslümanın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır. Muhterem Müslümanlar, Bugün 15 Temmuz, Bundan tam 6 yıl önce bugün ülkemiz tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanet ile karşılaştı. Sureti haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddi ve manevi değerlerini istismar eden dış güçlerle şer odaklarıyla işbirliği yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bu ihane şebekesi FETÖ yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca Nice ihaneti, feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah'ın nusret ve inayetiyle bu işgal girişimine de geçit vermedi elhamdülillah. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarmaktadır. لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ Mü'min bir delikten iki kere ısırılmaz. O halde bir daha on Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam'ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, Sünneti seni yenen örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi doğru yöntem ve metotlarla ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yek vücut, tek yürek olalım. Değerli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmişte olduğu gibi, bugün de toplumsal varlığımızı milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Cami ve Kur'an kursları, gençlik merkezleri, aile ve dini rehberlik büroları vasıtasıyla, Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturmaktadır. Hutbeler, Vazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla aziz milletimizin dini hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ı ve onun muazzez değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye, kararlılıkla devam etmektedir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ qu قُوْ ve ehliykum ve qudun nesu vel Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun ayeti gereğince başta çocuklarımız gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerini her türlü şiddetten hurafeden aşırılıktan zararlı alışkanlıktan ve din istismarından korumak için var gücüyle gayret göstermektedir. Aziz Müslümanlar Gün farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek milletçe kenetlenme ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün şahsi emelleri için dini istismar edenlerle samimi gayret içerisinde olanları, feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür. Hutbemi bitirirken, geçmişten günümüze vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen, Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz.